Radyo Tiyatrosu Ceza Sömürgesi Yazan Franz Kafka Türkçesi Turan Oflazoğlu Radyoya uygulayan Ender Gürol, yöneten Zihnik Küçümen, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar, yolcu Toron Karacaoğlu, subay Kemal Ergüvenç, onbaşı Oral Yonci, mahkum Necdet Yakın. Eşsiz bir araç demek. Yoktur benzeri. Ya şu sıcağın? Böylesine kızgın çöl ömrümde... Sıcak soğuğa ayıramazsınız burada. Başınız ateş içinde yanarken bir de bakarsınız bir meltemesi verir. Tir tir titrer içiniz. Ani hava değişikliği insanı mahvetmez mi? Hem... Ee, bakın geldik işte. Ya. Bir şu tepeciyi dönmek kaldı. Size şaşıyorum doğrusu. Yüzünüzde hiçbir heyecan belirtisi yok. 15 yıldır bu işte uğraşırım gene de her defasında içim ürperir. Daha bir gün önceden başlar içim kıpırdanmaya. O gece düşümde aynı sahneyi bütün ayrıntılarıyla görürüm. Demek 15 yıldır bu iştesiniz. Üstelik hala heyecan duyuyorsunuz. Buraya geleli 17 sene oluyor. Dün gibi hatırlarım. Pırıl pırıl üniformamı giymiş, madalyalarımı takmış takıştırmış... ...ve geminin merdiveninden bir inişim vardı ki sormayın. Rahmetli karşılamıştı. Neden nur yüzlü bir adamdı? Kimden bahsediyorsunuz? Eski komutandan. Ya, çok mu oldu öleli? Makineyi yaptı ama kullanmak pek nasip olmadı ona. Kısmet bana iyiymiş. Makine onun eseri demek. Tamamıyla onun. İşte karşınızda güneşte pırıl pırıl. Sözünü ettiğiniz marifetler hep bunun işi mi? Elbette. Bakın. Biraz yaklaşın da anlatayım nasıl işlediğini. Buyurun. Diyelim şu kol Gelin yaklaşın şöyle Biraz daha daha Bu üniformalar buralarda pek sıkıcı olsa gerek Şüphesiz Ama bizim için vatan demektir bu elbiseler Vatanımızı unutmaya gönlümüz razı olmaz Şimdi onu bırakın da şu makineye bakın Güneş insanı fena çarpıyor ...makinenin parlak yerlerinden yansıyan güneş... ...gözünü oyar gibi oluyor insanın. Buraya kadar her şeyin elle hazırlanması gerekir. Sonra o kendi kendine çalışır. Kendi kendine çalışır ne demek? E bazen işlerin ters gittiği de olur şüphesiz. İnşallah bugün bir şey olmaz. İhtimallerde hesaba katmak gerek tabii. E, makine normal olarak 12 saat çalışır. Bir terslik olursa e, önemsizdir, çabucak düzeltilebilir. E, şu hasır sandalyeye oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Eski komutan makineyi tamamladığında kullanamadan öldü dediniz değil mi? Hiç kullanmadı değil ama birkaç yıl ne ifade eder ki? İlk çalıştırışında ben de hazır bulunmuştum. Tamamlanıncaya kadar da her işinde emiğim geçti Eski komutanımızın adını işitmiştiğimiz var mı? E, hayır e, Bu sömürgedeki bütün düzen onun eseridir Biz dostları daha ölmeden şuna inanmıştık Sömürgenin düzeni öylesine mükemmeldir ki Gelecek yeni komutan kafasında binbir buluş olsa dahi bir şey değiştiremez Değiştiremez mi? Ha, hiç olmazsa yıllarca Peki yenisi geleli hiçbir değişiklik olmadı mı? Hı, hemen hemen hiç. Yeni komutan bu gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Ne yazık ki eski komutanımızı tanımak nasip olmadı size. Fakat sözü boşuna uzatıyorum. İşte makine önünüzde. Gördüğünüz gibi üç parçadan ibaret. Alttakine yatak diyoruz. Üsttekine nakkaş. Bu ortadaki inip çıkana ise tırmık. Tırmık mı? Evet tırmık Dur nereye? Gözünü bir dakika kapamaya gör Aa, Bunlar da nereden çıktı? Görmediniz miydi? Biz geldiğimizde buradaydılar Ama hakkınız var dikkatinizi makineden ayırmadım ki Asker uyuşun biri mahkumse <gülüyor> Mahkum bu demek Evet Nerede kalmıştık? Ha, tırmıkta hı. Tamam Adı tam uyuyor İğneler tırmıkta olduğu gibi yerleştirilmiştir. İşleyişi de aşağı yukarı tırmıhınkine benzer. Fakat çalışma alanı bellidir ve tektir. Üstelik daha sanat sanatkarca yapılmıştır. Neyse birazdan görürsünüz. Bir dakika şu vidaları sıkıştırayım da. Şey, yavaş konuşsak. Mahkum bütün konuştuklarımızı duyuyor. Evet ne diyorduk? Mahkum buraya yatağın üzerine yatırılır. Bakın isterseniz sonra anlatın ha. Çalıştırmadan önce makineyi size şöyle bir anlatmak istiyorum. O zaman işli işini daha iyi izlersiniz. E, diyordum ki mahkum zaten Hemen, nakkaştaki dişli çarklardan biri iyiden iyiye yıprandı artık. Çalışırken fazla gıcır diyor. Öyle ki kendi sesinizi bile işitemez hale geliyorsunuz. Ne yazık ki burada yedek parça bulmak güç. E, herhalde. Neyse. İşte yatak size söylediğim gibi üzeri bir tabaka pamukla kaplanmıştır sebebini daha sonra anlarsınız bu ham pamuğun üstüne mahkum yüzü koyun yatırılır çurul çıplak tabi işte sımsıkı bağlamak için de kayışlar. Bunlar eller için, bunlar ayaklar, şunlar da boyun için Yatağın baş ucunda, yani demin söylediğim gibi adamın yüzük oyun yatırıldığı yerde Doğrudan doğruya ağzına gidecek şekilde ayar edilebilen keçeden yapılmış küçük bir tıkaç vardır Bağırıp dilini ısırmasını önlemek için düşünülmüştür bu e, Hani? E i̇şte, tabi hmm. ağzına zorla sokulur, yoksa boynu kopar kayışın altında Demek yatak ham pamuktan. E bakın sürün elinizi. Gördünüz mü? Ham pamuğa benzememesi özellikle bu iş için olmasındandır. Ve birazdan anlatırım size ne işe yaradığını. Evet. Oh, güneşte insanı rahat bırakmıyor ki. Rahat seyrettirmiyor. Makinenin bir yanı görünürken bir yanı parıltıdan yok oluyor. Nasıl çalışıyor peki? Yatağında nakkaşında birer elektrik bataryası vardır ki kendisine nakkaşınki ise tırmığa lazımdır. Adam bağlanır bağlanmaz ee? yatak çalışmıyor. Hem sağa hem sola hem aşağı hem yukarı çok küçük ama alabildiğine hızlı titreşimlerle hareket etmeye başlar. Evet. Hastanelerde de buna benzer makineler görebilirsiniz. Ama bizim yatağın hareketleri çok dikkatle hesaplanmıştır. Tırmığın hareketlerine göre işlemesi gerektir. Asıl yargıyı yerine getiren araç da tırmıktır. Peki yargı nasıl yerine getirilir? Af buyurun açıklamam derli toplu olmuyor galiba affınızı dilerim. E, bu açıklamaları komutan yapardı daima. Yeni komutan ihmal ediyor ama sizin gibi önemli bir konu. Konağı... Öyle ziyanı yok canım. Bizde yargının yerine getirilmemesine dair bilgi vermemek <gülüyor> bir yaşıma bastım. Endişe etmeyin önemi yok. Ne demek efendim nasıl olur bu ne kaygısızlık neyse suç bende değil. Bizdeki ceza usulünü benden daha iyi anlatacak kimse yoktur şüphesiz. Çünkü burada işte şu iç cebimde eski komutanımızın çizdiği makine ile ilgili planlar var. Komutanın kendi planları mı? Demek her şeyi kendinde toplamıştı ha? He? Hem asker hem yargıç hem makinist hem kimyager. <gülüyor> evet her şey demektu. Müsaadenizle gidip elimi yıkayayım şu kovada <gülüyor> Planlar kirlenir sonra <gülüyor> Evet Nerede kalmıştık Planlar kirlenir diyordunuz Evet tertemiz kalmalıdır onlar Yargılarımız pek şiddetli olmasa gerek Hangi emre karşı gelmişse Mahkum gövdesine tırmıkla yazılır Mesela bu mahkumun gövdesine büyüklere saygı göster diye yazılacaktır e, Peki e, ne pekisi? Kararı biliyor mu kendi? Hayır derken e, Giydiği e, yargıdan haberi yok mu yani bu adamın? Hayır onu buna bildirmekte mana yok Nasıl olsa gövdesiyle bizzat öğrenecek Ama yargı giydiğini biliyordur şüphesiz Hayır onu da bilmiyor Bilmiyor mu? Savunmasının fayda vermediğinden de habersiz desenize. Savunma hakkı verilmedi ki. Ama kendisini savunması için hak verilmiş olması gerek. Mesele şu. Ben bu ceza sömürgesine yargıç tayin edildim. Genç olduğum halde. E, bütün ceza işlerinde eski komutanın yardımcısı bendim. Ve benim kadar bu makineden anlayan yoktur. Başlıca kuralım da şudur. Suçtan şüphe edilemez... Suçtan şüphe edilemez ha? Öbür mahkemeler bu ilkiye uyamazlar şüphesiz. Çünkü <gülüyor> türlü düşüncelerin etkisi altındadırlar. Ve onların kararlarını dikkatle gözden geçiren daha yüksek mahkemeler vardır. Ama buradaki durum öyle değil. Hiç olmazsa eski komutanın zamanında öyle değildi. Peki yeni gelen karışmadı mı bu işe? Benim kararlarım karışmak istediği oldu tabiatıyla. Ama onu uzaklaştırmasını bildim. Bileceğim de. Peki olayın aslı nedir? Anlatayım çok basit hepsi gibi. Bu sabah yüzbaşının biri bana kendisine uşak tayin edilen bu adamın kapısının önünde uyuduğunu ödev sırasında uyuduğunu bildirdi. E, ödevi her saat vuruşunda kalkıp yüzbaşının kapısında selam vermektir. Çok titizlik isteyen gerekli bir ödevdir bu. Hem uşaklık hem de nöbetçilik etmek zorunda olduğu için daima tetikte bulunması gerek. Dün gece yüzbaşı adamın ödevini yapıp yapmadığını öğrenmek ister. Saat tam on vururken kapıyı açınca bir de bakar ki adam kıvrılıp yatmış uyuyor. E kırbacını kavradığı gibi yüzüne gözüne veriştirir. Adam kalkıp af dileyecek yerde efendisinin bacaklarına sarılıp bırak kırbacı elinden yoksa diri diri yerim seni diye bağırır. İşte size suç delili. Ama yüzbaşı bir saat önce bana geldi İfadesini alıp yargıyı ekliyiverdim Suçluyu da zincire vurdum Ama adamı sorguya çekmeden bu... E, sorguya çekseydim işler çatallaşırdı Tutar bana bir sürü yalan uydururdu e, Yalanın yüzüne vurursam da yeni yalanlarla eski yalanlarını savunmaya kalkışırdı Daha neler neler Şimdi ise elimdedir bir yere koyu vermem. Bilmem anlatabildim mi? Hı? Ha, anlıyorum Anlıyorum ama... Bo boşuna vakit kaybediyoruz. Şimdiye kadar başlamamız gerekirdi idam törenine. Oysa ben daha makinenin mizahını bile bitirmedim. Bence ayrıntılara girmeseniz. Gördüğünüz gibi tırmığın biçimiyle insan gövdesi arasında benzerlik vardır. İşte insan gövdesinin yerini tutan tırmık, bunlar da bacakları andıran tırmıklar. Başın yerinde sadece ucu sivri bir demir bulunmaktadır. Bilmem anlatabildim mi? Komutan idam töreninde bulunacak mı? Belli değil. İşte bu yüzden vakit kaybetmemeliyiz. Hoşuma gitmiyor ama açıklamamı kısa kesmek zorundayım. Siyan yok. Ama yarın makine temizlendikten sonra... Çünkü tek sakınca fazla kirlenmesi. Evet temizlendikten sonra ayrıntıları bir bir anlatırım size. Siyan yok. Zaten... De. Evet şimdilik sadece ülkeler. Adam yüzük oyun uzandığı zaman yatak titremeye başlayınca tırmık gövdesinin üzerine doğru indirilir. İğneler adamın derisine neredeyse değecek bir şekilde kendi kendine ayarlanır. Dokunma başlar başlamaz çelik şerit gerilip sert bir kuşak haline gelir. Ee, şu şerit mi? Evet. Derken yargının uygulanması başlar. Cahil bir seyirci cezalar arasında fark gözetmez. ...tırmık tam bir düzenle yapar işini. Titrerken sivri uçları... ...yatağın titreşimiyle... ...gövdenin derisine saplanır. Asıl yargının yerine getirilişi... ...seyredilebilsin diye... ...tırmık camdan yapılmıştır. Peki iğneler nasıl takılmış cama? Güzel bir soru sordunuz. İğnelerin cama yerleştirilmesi... teknik bir mesele arz ediyordu. Fakat türlü denemelerden sonra... ...bu güçlüğü de yendik. Her türlü güçlüğü... ...göze almıştık bu iş için... Şimdi herkes cama bakıp... ...gövdenin üzerinde şekillenen yazıyı seyredebilir. Birazcık yaklaşıp... ...iğneleri görmek istemez misiniz? Hay hay. Bakın... ...türlü şekilde tertiplenmiş... ...iki çeşit iğne vardır. Her uzun iğnenin yanında bir kısası bulunur. Hı, görüyorum. Uzun iğne yazıyı yazar. Kısa ise ...yazıyı kirletmesin diye... ...su fışkırtarak çıkan kanı temizler. Kanı mı temizler? Evet. Kanla su karışarak... ...şu küçük oluklardan bu büyük oluğa geçer. Oradan da bir boru ile... ...mezarının içinde akar. Bakın şöyle. Sizin işiniz ne burada? Efendim? E, Yok. Mahkeme söyledim. Baksanıza o da gelmiş sizi dinliyor. Onbaşı... ...ödevini ihmal edenlerin... ...başına geleni unutma. Çabuk çek al şu herifi başımızdan. Baş üstüne komutanım. Kusura bakmayın bir daha olmaz böyle bir şey Yürü baskeri. geri Ne iştir yahu İnsan bir an olsun kendinden geçemiyor Düştürdün adamı Çabuk ayağa kaldır Sonra da göz kulak ol Hepsini gördüm artık Asıl önemli olanını görmediniz Önemli olanını görmedin mi? Nakkaştadır tırmığın hareketlerini yöneten dişli çarklar ve bütün bu makine sistemi yargının gerektirdiği yazıya göre ayar edilir. Ben hala eski komutanın çizdiği planları kullanıyorum. İşte bakın elinize veremeyeceğim için af buyurun benim varım yoğumdur bu kağıtlar. Anlıyorum. Şimdi şöyle oturun ben kağıtları önünüze tutarım sizde birer birer iyice görürsünüz. Bakın işte okuyun. Hı. Bakayım hmm. ee, Okuyamıyorum ya Ama oldukça okunaklı Evet çok ustaca yazılmış Fakat bir türlü sökemiyorum Evet okul çocukları okusun diye yazılmadı bu Uzun boylu incelemek ister Haklısınız ee, Çalışsanız eminim ki sizde bir gün okursunuz Tabi tabi Elbette yazı o kadar basit olamaz Adamı derhal öldürmek için hazırlanmadı bu Aradan aşağı yukarı 12 saat geçmesi gerek. Altıncı saat dönüm noktası sayılır. İşte bunun içindir ki asıl yazı sayısız süslerle çevrilmiş olup sadece dar bir kuşak içinde gövdeye dolanır. Gövdenin geri kalan kısmı süslemeye ayrılır. Tırmığın ve bütün aracın başardığı işi e, bilmem şimdi takdir edebiliyor musunuz? E, bakın. Dikkat yana çekilin işte çalışmaya başladı bir de tekerlek kızı olmasıydı olmasiydi diyecek yok görebiliyor musunuz sırmut yazmaya başlıyor sırka yazılan birinci kısım bitince tam pamuk kaba hareket edip gövdeyi yavaşça döndürerek tırmağa taze bir zemin hazırlar ve bu sırada gövdenin yazılan kısmı kanı emip ...harfleri ikinci bir defa... ...oyulabilir hale getiren... ...ve özellikle bu iş için hazırlanmış bulunan... ...ham pamuğun üzerindedir. Tırmık'ın kenarındaki su dişler... ...gövde dönerken... ...yaralara yapışan pamuk parçalarını koparıp... ...mezarın içine atarak... tırma çalışma imkanı hazırlar. Anlıyorsunuz değil mi? E, anlıyorum. Tırmık bu şekilde yazıyı gittikçe derinleştirerek... ...tam 12 saat durmadan çalışır. Büyük altı saat boyunca henüz sağdır mahkum sadece acı duyar iki saat sonra keçe tıkaç ağzından çıkarılır Çünkü bağırmaya gücü yetmez artık Yatağın başucundaki şu leğen ne peki? Öyle dürükle ısınır o sıcak pirin suyu konur içine Mahkum canı çekerse istediği kadar e, Dilinin el verdiği kadar bu sudan içebilir Hiçbiri kaçırmaz bu fırsatı Yeah. Henüz kaçıranını görmedim. Oysa şimdiye kadar pek çok kimse geçti elimden. Yalnız 6. saattir ki adam üst bütün iştahını kaybeder. Ve ben çoğu zaman o sırada buraya diş çöküp seyre koyulurum. Hmm, diş çöküp seyre koyulursunuz demek. Evet. Adam son lokmasını binde bir yutar. Ağzının içinde evirir çevirir sonra... Mezarın içine tükürür. Mezarın içine mi? Evet, mezarın içine. Ben hemen geri çekilirim. Yüzüme gelir yoksa. Ama öyle bir durulur ki altıncı saatte. En aptallarının bile o anda içine aydınlık doğar. Bu aydınlık önce gözleri çevresinde belirir. Derken yayıldır. Yüzünüzde mutlu bir parıltı belirdi. O anda öyle bir büyüsü vardır ki insanın tırmığın altına yatası gelir. Ondan sonra artık fazla bir şey olmaz Adam yazının anlamını anlamaya başlar Dinliyormuş gibi dudaklarını büsler Yargıyı gözle okuyup çözmenin Ne denli güç olduğunu demin gördünüz Fakat bizimki onu yaralarıyla çözer Çetin iş olmalı Soruyor musunuz? Okuyup bitirebilmesi için altı saat daha ister Sonra? E o zamana kadar tırmık hakkından gelip mezarın içine atar Adam kanlı su ile ham pamuğun üstüne yuvarlanır. Artık yargı yerine getirilmiş demektir. Gömme işini de biz askerle ikimiz yaparız. Onbaşı. Buyurun komutanım. Başla işe. Baş üstüne komutanım. Ee hey sen, gel bakalım, ben şöyle. Ha ah. çıkar bakalım şu öteberini. Çıkarmana hacet yok, şu bıçak işini görür. Ya şöyle şimdi oldu Adamın ses çıkartığı yok Aptal mı ne Yatır şimdi şuraya tırmağın altına He tamam Tuhaf zincirler çözülüp kayışlar Bağlanınca rahatlar gibi oldu adam Ne oldu gene Bilek kayışı koptu komutanım Fazla mı sıktın dikkat etseydin ya budala. Etmiştim komutanım Çok karışık bir makinedir bu İkide bir arıza yapar ya bir şey kırılır ya da bir şey kopar Pire içinde yorganı yakmıyorsunuz tabi Öyle Şu kayış meselesini halletmek işten bile değil Yerine zincir kullanacağım Gerçi Sağ kola rastlayan titreşimlerin Duyarlığı biraz bozulacak ama ne yapalım Getir şu zinciri Baş üstüne komutanım Makine için ayrılan ödenek son derece azaldı Eski komutanın zamanında Serbestçe kullanabileceğim Bir miktar para ayrılırdı İçinde her türlü yedek parçanın bulunduğu bir de ardiye vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse adeta israf edercesine kullanırdım bu parçaları. O zamanlar tabii. Yeni komutanın ikide bir bahane bulup eski usullerimizi kötülediği bugünkü günde değil. Yeni komutan eski usullerimizi kötü buluyor demek. Makinenin ödeneğini kendi üzerine aldı. E diyelim şimdi yeni bir kayış istesem eski kopuk kayışı görmek istiyorlar. Yani kayışın gelmesi için de aradan en az 10 gün geçmesi gerek E o da doğru dürüst bir şey olsa bari İyi ama makini kayıtsız nasıl çalıştırsın bu adam diye soran olmuyor evet, Bir dakika müsaadenizi rica edeceğim tabii, tabii. Ağzına şu keçe acı sokmam gerek Hiçbir şey anlamıyorum <gülüyor> Düpedüz haksızlık bu cinayet Ama elimden ne gelir ki Ben ne sömürgeliyim ne de sömürgenin bağlı olduğu devletin vatandaşı Karşı koyacak olsam sen de kim oluyorsun Yabancısın kendi işine bak diyebilirler Ama böyle kolları kavuşturup seyirci kalmakta da... Hem komutan da taraftar değilmiş buna o da ne? Allah kahretsin Berbat etti her tarafı Keçe tıkacı mahkumun ağzına daha yeni sokmuştum güç bela Ağzından boşananlar makinenin her tarafına bulaştı Bütün suçta bu komutanda Saatlerce dil döktüm komutana Mahkuma idamdan önce bir şey yedirilmesin diye. Fakat yeni ve yumuşak yasamız bunu doğru bulmuyor. Komutanın hanımları... Hanımları Hanımları adama öbür dünyaya göçmeden tıka basa şekerleme yediriyorlar. Ömrü kokmuş balık yemekle geçen bir adama şekerleme yedirilir mi hiç? Bunlar neyse ama neden bana yeni bir tıkaç göndermezler bilmem ki? Üç aydır iç demekten dilimde tüy bitti. Oh. Onbaşı bırak onu orada buraya gel Şu makineyi sil Sizinle biraz özel konuşmak istiyorum olur mu? <gülüyor> hay hay. Şu anda görüp takdir etmek fırsatı elinizde olan bu idam usulüne Açıktan açığa yan tutabilecek kimse kalmadı sömürgenizde Tek taraf tutanı benim Ben eski komutanın kurduğu geleneğin de tek taraftarıyım bu usulün tatbik alanını genişletecek durumda değilim artık. Bütün gücümü sarf ediyorum büsbütün ortadan kalkmaması için. Peki eski komutanın zamanında? Eski komutanın sağlığında sömürge onun taraftarlarıyla doluydı. Hmm, epey azimli adammış. Ondaki azim bende de var bir dereceye kadar ama kudretin zerresi yok. Tabii bu durumda bütün taraftarları kaybetmişsinizdir. Çoğu hala burada ama... ...kaybettim sayılır. Hiçbiri kendisini açığa vurmak istemez. Bugün yani idam günü... ...çay evine gidip... ...anlatılanları dinlerseniz... ...belki sadece bir takım müfem sözler... ...işitmiş olursunuz. Bizim taraftarlarımızdır onlar. Fakat şimdiki komutanın... ...yönetimi altında işime yaramazlar ki... ...sorarım size... ...bu komutanla ona tesir eden... ...kadınların yüzünden böyle bir eser... ...heba olsun he? Buna göz yumulur mu? Birkaç gün kalmak için adamıza gelen bir yabancı bile buna göz yumabilir mi hiç? Ne değil? Fakat kaybedecek vaktimiz yok. Yargıçlar her an bir darbe indirebilirler ödevimize. Beni aralarına almadan planlar yapılıyor komutan dairesinde. Sizin bugün buraya gelişiniz bile anlamlı görünüyor. Ne alçaktır onlar. Sizi araç olarak kullanıyorlar... Sizi adamıza gelen bir yabancıyı Yok canım Şimdi nerede o eski idamlar Törenden bir gün önce Vadiyi tıklım tıklım dolardı Sadece seyre gelirdi herkes Sabahın erken saatinde Komutan hanımlarıyla görünür Çalınan borularla Bütün o hali coşup taşardı Derken her şeyin hazır olduğunu Bildirirdim e, Yüksek memurlar Kimin haddine düşmüştü törende bulunmamak Evet yüksek memurlar makinenin çevresinde yer alırlardı. Şu gördüğünüz hasır iskemle yığını o devrin yürekler acısı bir hatırasından başka bir şey değildir. Hani iskemleler ta o devirden kalma mı? Makine iyice temizlenip parlatılırdı. Diyebilirim ki her idam töreni için yepyeni parçalar kullanırdım. Komutan yüzlerce seyircinin önünde mahkumu kendi eliyle Bu arada herkes ayağının ucuna basıp yükselerek hiçbir şeyi gözden kaçırmamaya çalışırdı Evet mahkumu kendi eliyle tırmığın altına yatırırdı Bugün bir askere gösterilen iş vaktiyle benim işimdi Baş yargıcın işi ve bana şeref verirdi bu Derken idam töreni başlardı Makinenin işleyişine engel olan ahengsiz gürültüler duyamazdınız o zamanlar. Birçok kimseler kumların üzerine uzanıp gözleri kapalı dinlemeye, seyretmeye tercih ederlerdi. Herkes bilirdi ki adalet yerini bulmaktadır. Mahkumun keçe tıkaşla yarı yarıya boğulan ahlarından başka kimse bir şey istemezdi o sessizlikte. Son günlerde makine kimseye, Tıkacın boğamayacağı derecede kuvvetli bir ah çektiremez oldu. O yazıyı yazan iğnelerin uçlarından ekşi bir sıvı damlardı. Bugün bize yasaktır bu sıvıyı kullanmak. Epey değişiklik olmuş desenize. Yakından görmek isteyen herkesin arzusunu yerine getirmek mümkün değildi. Komutan tam bir anlayışla önce çocukların görmelerini doğru bulurdu. Bendeniz tabii ödevim olduğu için daima yakında bulunurdum. İki kolumda iki küçük çocuk çömelir seyrederdim Acı çeken adamın yüzündeki o değişen ifadeyi nasıl da içimize sindirirdik Ve sonunda yerine getirilen adaletin o yanıp sönen ışığıyla nasıl da yıkardık yüzlerimizi Ne günlerde o günlerde dostum Pek daldınız bakıyorum O günlere kimseyi inandıramazsınız artık Neyse ki makine hala işliyor Hala da etkili olabilmekte. Öyle. Bu vadide yalnız başına durduğu halde etkili olabilmekte. Artık eskisi gibi yüzlerce insan çevresine üsüşmüyorsa da makine gene cesedi son derece incelikle mezara göndermesini biliyor. Dün komutan davetiyi size verirken yanı başınızdaydım. Gözlerimle gördüm. Komutanı bilirim. Derhal sezdim amacını. Gerçi bana karşı tedbirler alacak derecede kuvvetlidir ama... <gülüyor> Böyle bir şey göze alamazsınız. Ne gibi yani? Sizin kararınızı yani ünlü bir yabancı'nın kararını bana karşı kullanmak niyetinde olduğu bes belli. Sanmam. Öyle değil mi? Dikkatle hesap etmiştir o. Bu sizin adada ikinci gününüz Eski komutanı ve onun usullerini biliyorsunuz. Kararınız Avrupa'ya özgü bir düşünüş yöntemine göre işler. Hatta belki de prensip olarak idam cezasına, özellikle de bu türlü ölüm makinelerine karşısınız. Sonra halkın bu idam usulünden yana olmadığını, eski ip yıpranmış bir makineyle yapılan baya bir törenden başka nedir ki bu? Evet, bu idam usulünden yana olmadığını da göreceksiniz. E şimdi bütün bunları hesaba katarsak, benim usullerimi mi? E, komutanım fikrince tabii, doğru bulmamanız mümkün değil midir? ...doğru bulmayınca da düşündüğünüzü gizlemezsiniz. E yine komutanın açısından tabii. E, ama... İtiraz etmeyin. Çünkü siz kendi deneyleriyle vardığı sonuçlardan emin olan bir adamsınız. Gerçi nice ulusların acayipliklerini görüp anlayış göstermesini bilmiş olduğunuz için... ...bizim usullerimize karşı kuvvetle cephe almanız beklenemez. E, kendi ülkenizde olsa belki ama komutanın buna ihtiyacı yoktur ki... Şöyle bir çıtlatmak yeter, bunun kendi fikriniz olması da gerekmez Amacı uğruna kullanabilir mi? Tamam, kurnazca sorularla ağzınızdan laf alacaktır eminim O kadar kötümser olmayın canım, hem ben ee, hanımları sizi ortaya alıp kulak kesilecekler ee, Şöyle bir şey söylemeniz mümkündür pekala ''Bizim orada adaletin yerine getirilmesi başka türlü olur.'' ''Yahut bizim orada mahkûma yargı giymeden önce kendisini savunması için fırsat verilir.'' ''Yahut da biz işkence usulünü daha orta çağda bırakmıştık.'' Bütün bu sözler size tabii gelebileceği kadar doğrudur da. Aslında benim usullerimi hiçbir yargıya bağlamayan birer zararsız sözdür bunlar. Ama böyle düşünmez ki komutan... İskemlesini yana iterek, e, balkona fırlayışını, arkasından hanımların koşuşunu görür gibiyim. Sesini işitiyorum neredeyse. Hanımları onun sesini gök gürlemesine benzetirler. Evet, şöyle diyor. Yeryüzünün bütün ülkelerindeki ceza usullerini incelemek için gönderilen bir batılı uzman, demin adaletin yerine getirilmesinde uyguladığımız eski usulün insanlığa aykırı olduğunu söyledi. Böyle bir şahsiyet, böyle bir yargıya vardıktan sonra bu eski usullerin kullanılmasına izin veremem artık. Bugünden itibaren kararım şudur ki filan falan filan... Oh, hava gittikçe ısınıyor farkında mısınız bilmem. Bu sıcak dayanılmaz bir hale alacak neredeyse. Araya girip böyle bir şey demediğinizi, usullerim için insanlığa aykırı gibi bir sıfat kullanmadığınızı tersine derin tecrübelerinizin sizi bu usullerin son derece insani ve insanlık onuruna son derece uygun olduğu sonucuna götürdüğünü... ...makineyi çok beğendiğinizi söylemek isteyebilirsiniz ama iş işten geçmiştir. Acaba? Hanımlarla dolu olduğu için balkona bile geçemezsiniz. Dikkati üzerinize çekmeye uğraşabilirsiniz, bağırmak isteyebilirsiniz fakat hanımın biri eliyle ağzınızı kapatıverir... Artık eski komutanla ikimiz mah olduk demektir. <gülüyor> benim yargıma pek fazla değer veriyorsunuz. Komutan tavsiye mektuplarımı okudu. Ceza usulü üzerine uzman olmadığımı bilir. Fikrimi söyleyecek olursam bas bayağı bir kimse olarak söylerim. Ki bu herhangi bir kimsenekinden daha etkili olamaz. Anladığıma göre bu sömürgede geniş çapta kuvveti olan komutanın fikrinden çok daha az etkilidir benim fikrim. Usulünüze karşı takındığı tavır dediğiniz gibi kesin olarak düşmanca ise korkarım geleneğinizin sonu yaklaşmıştır. Benim önemsiz yardımıma bile lüzum kalmıyor. Siz komutanı tanımıyorsunuz. Kendinizi, affedersiniz, bize göre bir çeşit yabancı yerine koyuyorsunuz. İdam töreninde yalnız bulunacağınızı işittiğim zaman sevinmiştim sadece. Komutan bana bunu bir darbe olarak hazırlamıştı. Darbe mi? Ama ben onu kendi yararıma kullanacağım. Kimse kulağınıza yalan bir şey fısıldayıp, kaşköz işaretleriyle aklınızı çelmeden, ki tören kalabalık olduğu zaman kaçınılmaz bu gibi şeylerden. Evet, aklınızı çelmeden izamı dinlediniz, makineyi gördünüz ve biraz sonra da idam törenini seyredeceksiniz. E şimdiden yargınızı vermişsinizdir şüphesiz. E hala zihninizi kurcalayan ufak tefek şeyler varsa, töreni görünce bunlar da kaybolacaktır. Evet. Sizden şimdi şunu rica ediyorum. Komutan'a karşı bana yardım ediniz. Nasıl olur? İmkansız bir şey bu. Ne yardım edebilirim size ne de engel olabilirim. Burada hiçbir şey gelmeselim. Gelir, gelir. Parlak bir fikrim var. Siz yargınızın yersiz kalacağına inanıyorsunuz. Bense etkili olacağına inanıyorum. Evet. Diyelim ki haklısınız. Elbette. Peki, bu geleneğin korunması için etkisiz olana bile başvurmak gerekmez mi? Hmm. Belki Öyleyse fikrimi dinleyin Sizin yapacağınız ilk gerekli şey Bu gördükleriniz üstüne verdiğiniz yargı konusunda Elinizden geldiği kadar bir şey söylememek Size doğrudan doğruya bir şey sorulmadıkça Ağzınızı açmamalısınız <gülüyor> Evet <gülüyor> e, ama Söyledikleriniz de kısa ve genel olsun Öyle bir davranın ki meseleyi tartışmamayı tercih ettiğiniz, artık dayanamadığınız ağzınıza açacak olursanız çok sert bir dil kullanacağınız anlaşılıversin. Nasıl yalan söylerim? Size yalan söyleyin demiyorum. Sadece kısa cevaplar verin. Evet, törende bulundum. Yahut evet anlattılar gibi. İşte bu kadar. Peki sabırsızlığım karşısında göstereceğiniz her türlü sabırsızlığa yeter derecede sebep bulunabilir sizin için. Gerçi komutan buna başka mana verir ama <gülüyor> zararı yok. Şüphesiz o amacınızı yanlış anlayıp kendi keyfine göre yorumlayacaktır ki benim tasavvurumda da bununla ilgili. Peki ne zaman? Yarın. Komutanın dairesinde bütün yüksek memurların katılacağı bir toplantı yapılacak. Başkan da komutan. Bu toplantıları halkın da seyretmesine sebep olacak soyda bir adamdır o. Seyircilerle daima tıklım tıklım dolu bir yer yaptırdı. Bu toplantılara katılmak için beni de zorluyorlar ama içim bulanıyor her seferinde. Neyse siz bu toplantıya muhakkak çağrılacaksınız. Hele bugün size söylediğim gibi hareket ederseniz bu çağrı önemli bir dilek haline gelir. Yok anlaşılmaz bir sebepten dolayı çağrılmazsanız siz kendiniz bir davetiye isteyin. Mutlaka alırsınız. O bakımdan kaygınız olmasın. Demek yarın komutanın locasında hanımlarla oturuyorsunuz. Orada bulunduğunuzdan emin olmak için o boyuna yukarı bakar. Yalnız dinleyicileri etkilemek için gündeme alınan bir takım saçma sapan gülün şeylerden sonra bunların çoğu liman işleridir. Sadece liman işleri. Evet, bu günün şeylerden sonra sıra bizim ceza usulünün tartışılmasına gelir. Komutan meseleyi sunmazsa... Öyle ya, sunmazsa? E, icabına bakarım ben. Derhal ayağa kalkıp bugünkü idam töreninin yapıldığını bildiririm. Kısaca, tek cümleyle. Durup dururken böyle damdan düşercesine. E, Olağan bir şey değil ama böyle bir demeç vermesini de bilirim. Komutan her zamanki gibi dostça bir gülümsemeyle bana teşekkür eder. Derken kendini tutamaz arayıp da bulamadığı fırsatı ne geçmiştir artık. Şimdi bildirildiğine göre diyecektir. Yahut buna benzer bir takım şeyler. Bir idam töreni yapılmış... Şunu da söylemek isterim ki bu törenin ziyaretiyle sömürgemizi şereflendiren ünlü araştırıcı da seyretmiştir. E, toplantımızın bugünkü oturumunda bulunması bu olayı daha bir önemli kılmakta. E, şimdi ünlü araştırıcıdan geleneksel idam usulümüz ve idamdan önceki safhalar hakkında verdiği yargıyı bize bildirmesini rica etsek nasıl olur? Tabii alabildiğine bir alkış tufanı ve genel bir tasvip. Benim istediğim de bu zaten. Sonra peki? Sonra komutan sizi başıyla selamlayıp şöyle diyecektir. Öyleyse burada toplananlar adına sizden rica ediyorum. Siz locanın önüne doğru ilerlersiniz. Locanın önüne mi? Evet. Ellerinizi herkesin görebileceği bir yere dayayın Yoksa hanımlar kapı parmaklarınızı sıkarlar Sonra konuşabilirsiniz Bu anı beklerken Duyacağım heyecana Kim bilir nasıl dayanacağım Sakın konuşurken kendinizi sıkmayın Gerçeği yüksek sesle açıklayın Locadan dışarı uzanıp bağırın Bağırın Evet he? bağırın Yargınızı sarsılmaz inancınızı Komutanın yüzüne doğru haykırın fakat yaratılışınıza uygun olmadığı için belki böyle bir şey yapma hoşunuza gitmez. Belki bunlar sizin orada başka türlü yapılır ama zararı yok. Etkisinden bir şey kaybetmez. Ayağa kalkmadan birkaç söz söyleyin. Hatta fısıldasanız da olur. Altınızda oturan memurlar işitsin yeter. Halkın bu usule taraftar olmadığından, gıcırdayan tekerlekten, kopuk kayıştan, kirli keçe tıkaçtan bahsetmenize de lüzum yok. Hayır, onları bana bırakın. Şu sözüme inanın ki suçlayışım onu toplantı salonundan dışarı atmasa bile... ...dize getirip, ey eski komutan önünde saygıyla eğiliyorum dedirtecektir. İşte, işte fikrimi söyledim. Evet, söylediniz. Bana bu işte yardım edecek misiniz? Bunu istiyorsunuz tabii. Hem mecbursunuz da. Mecbur muyum? Ne münasebe? Ne demek istiyorsunuz yani? Usulünüzü doğru bulmuyorum, o kadar. Ne dediniz? Bana sırrınızı açmadan önce bile... ...sırrınızı hiçbir zaman açığa vurmayacağıma emin olabilirsiniz. Evet, daha başlangıçta... ...acaba bu işe karışmak bana düşer mi? Karışırsam... ...ufacık da olsa bir başarı elde edebilir miyim diye... ...kendi kendime sormuştum. Kime yönelmem gerektiğini öğrendim artık. Komutana tabiatiyle. Siz bunu çok iyi belirttiniz fakat... Kararımı daha fazla kuvvetlendirmiş değilsiniz. Tersine, samimi inancınız beni çok duygulandırdı ama yargımı etkileyemez bu. Yo, durun, durun, gitmeyin. Niyetimin ne olduğunu henüz bilmiyorsunuz. Usulünüz hakkında ne düşündüğümü komutanına söyleyeceğim elbette. Fakat genel bir toplantıda falan değil, özel olarak. Burada daha fazla kalacak değilim zaten. Herhangi bir toplantıda bulunmam imkansız. Yarın sabah erkenden uzaklara gidiyorum. ...hemen yola çıkmasam bile artık gemimde olurum. Demek usulümüzü inandırıcı bulmadınız. <gülüyor> Öyleyse zamanı geldi artık. Hı? Neyin zamanı geldi? Ey mahkum uşak. Serbestsin! Onbaşı çöz şunu! Kayışları koparacak, dikkat et! Yavaş! Ha, tamam, dışarı çek şimdi onu. Dikkat! Tırmık sırtını yırtıyor, Usulca çıkar. Şimdi siz de efendim şu kağıdı okuyun. Okuyamam. Söyledim size. Bu yazılardan bir şey anlamadım. Yakından bakmaya çalışın. Bakın gayret edin. Görmüyor musunuz ne yazdığını? Adil ol. Görüyorsunuz değil mi? Adil ol yazılı orada. Belki. İnanıyorum size Peki öyleyse Nereye Makinanın merdivenine çıkıyor Sağdı dikkatle nakkaşın içine yerleştirdi Bütün dişli çarkları yeni baştan düzenliyor gibi Başı da ara sıra nakkaşın içine girip gözden kayboluyor Maksadı ne acaba Oo, Şu güneşte Gözlerim nasıl da sızlıyorlar Şunlara da bakın. Askerle mahkum baş başa vermiş çalışıyor. Adamın daha önce mezarın içine atılan gömleğiyle pantolonun süngü ucuyla çıkarıldı. Hah, mahkum yaralarını aldırmadan güle oynaya giyiniyor. <gülüyor> Sustular birden. Efendilerine bakıyorlar. Subay da nakkaşın kapağını örtüp <gülüyor> aşağı indi. Mezarın içine bakıyor şimdi. Hı? Döndü. Soyunuyor. Çıldırdı mı ne? Al şu mendillerini. Boynundaki mendilleri çözüp mahkuma doğru fırlattı. Hanımları ne diyesi? E, anlıyorum ama... Başını çevirdi. Dinlemiyor artık. Şimdi yarı beline kadar soyunmuş durumda. Ceketindeki gümüş kordonu parmaklarıyla okşuyor. iki ikide bir fiske vuruyor. Çıkardıklarını da bir bir mezara atıyor kılıcıyla kılıç kayışı kaldı üstünde. Kılıcını kınından çıkardı. Derken onları da hızla mezarın içine savurdu. Çırılçıplak şimdi. Karışmak bir işe yarar mı acaba? Önleyebilir miyim? İnsanın gözü önünde böyle bir intihar sahnesi Oo, olacak şey değil. Ama öte yandan hakkım yok. Candan bağlandığı ceza usulünün sonu yaklaştıysa subay doğru hareket ediyor. Ben de yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Şunlara da bakın hele. Aldırdıkları yok olan bir tane. Daha doğrusu baktıkları bile yok. Şu mendilleri geri verdi ya bana yaşasın. Bütün varım yoğun bu mendiller benim. Varsın elbisen baştan başa yırtılmış olsun. Umurumda değil. Vız gelir bana. Nah, vız gelir. Gel de sen arkandan seyret kendini. Baştan aşağı etin görünüyor. Bana ne? Ben görmüyorum ya. Çirkinse bakma. Nasıl olsa hava sıcak üşüyecek değilim. Aa bak hava soğuk olsaydı çekinirdim. Üşümek hiç hoşuma gitmez. Hoş. Üşüyecek olsaydım da demin nasıl susayınca pirinç suyunu ağzıma uzattın gene onun gibi sırtıma bir şey verirdin eminim. Ya seni bu halde görecek olan başkalarını düşünmüyor musun? Daha iyi eğlenirler. Hoşuna mı gider eğlenmeleri? Elbette. Biri bana baktı mı benimle alay bile edecek olsa hoşuma gidiyor nedense. Ne yapıyorsun? Bırak şu mendilleri. onları sana. Benim hakkım onlar. Ver diyorum. Ver onları ben. Dur be. Baksana. Baksana. Ben... Ne oldu? Görmüyor musun? Bizim komutan anadan doğma. Kader değişikliği. Yani benim başıma gelen şimdi onun başına mı gelecek? Öyle görünüyor. Yolcu da baka kalmış. Kılını kıpırdattığı yok. Subay böyle mi etmiş olacak? Ne dersin? Herhalde. Belki de son haddine kadar gidecek iş. Makine görevini sonuna kadar görecek. Ne dersin? Herhalde. Fazla acı çekmedim ama gene de ucum alınmalıydı. Adalet denen bir şey var. Var ya. Bak şu mendilerim vermezsen bana. Ha, ne olacakmış? Dönün birinde bak, görürsün bak. Bak giri verdi makinenin içine. Girdi ya. Erkek adammış doğrusu. Tıpkı benim gibi. Sesini kes. Bravo bizim zulme. Elini şöyle uzatmasıyla tırmanın birkaç defa inip kalkması bir oldu. Kenarına dokunur dokunmaz da yatak titremeye başladı. Kişi kaçta tam ağzının önünde. Ağzını almak istemiyor galiba. Öyle gibi. Ama yürü. Yendi kendini. Aldı oldu ağzı. Ara hey, bak. Kayışları gördün mü? Yana sarkmış. Şey i̇htiyacı yok ki bağlanmıyor onu. Olsun. Her şey Adana Beyi olmalı. Yürü gidip bağlayalım. Dur çekme geliyorum. Aman yardım et. Şuradan geçir. Ha. Ver dedi ucunu da. Işte oldu. Tam beni bağladığı gibi ben de onu bağladım. Yatak bitiriyor İğnelere bak Nasıl tıklaşıp gerinin üstünde parılıyorlar Çekil aptal tırmık iniyor Orada durmayın çekilin Gidin artık gideceğiniz yere Çekiliyoruz efendim Ama ne olur Müsaade edin, hiç olmazsa uzaktan seyredelim O da ne Nakkaşın kapağı açıldı İşte çarkın dişleri göründü Yavaş yavaş dışarı çıkıyor Pekerlik yükseliyor Yükseldi ...yükseldi... ...düştü... ...bir tekerlek daha koptu... ...hoppala... ...irili ufaklı bir sürü tekerlek dışarı fırlıyor... ...makine isyan mı ediyor ne... ...parçalanmaya başladı... ...şu serseriye de bak hele... Ey, ...çekil oradan delirdin mi... ...bırak toplamayı şu çarkları... ...biri şimdi kafana düşerse görürsün... E, ...tırmık yazmaz oldu efendimiz... ...gövdeye batıp batıp çıkıyor... Ah. Durdurmanın imkanı yok mu şu meredi Yok efendim iş işten geçti artık İş işten geçti Ama düpedüz cinayet bu Subayın istediği nefis işkence değil Değil değil ama ne yaparsınız Bakın Tırmık gövdeyi aldığı gibi havaya kaldırdı Tam mezarın üstünde tutuyor Bırakmıyor da Gelin gelin buraya yardım edin de indirelim cesedi Ben gelemem Niye gelmez bir şey Korktum bakamam yüzüne Sanki ben işlemiş gibiyim bu cinayeti Sanki benim yüzümden ölmüş gibi Yıldır edip durma yürü Uzat elini de tut şunu bari Bakma şart değil yüzüne Tamam tamam Sıkı tutun Bırakmayın Yavaş yavaş ağır ağır indirin mezara Tuhaf Sanki yaşıyor Vadedilen kurtuluştan eser yok yüzünde Aradığını bulamadı makinede Dudakları birbirine sımsıkı yapışmış Gözleri açık ...sorgun ve inanç dolu bakışlarıyla... ...sanki yaşıyormuş gibi. İşte çay evi. Eski komutan burada gömüldür. Eski komutan mı? Papaz kilisenin avlusuna gömülmesine izin vermediği için... ...bir süre gömecek yer bulunmamıştı. Sonunda buraya gömdüler... Subay size bundan bahsetmemiştir şüphesiz. Çünkü bunun kadar onu utandıran bir şey yoktur. Hatta geceliğin birkaç defa mezarı kazıp adamı çıkarmaya kalkıştı ama... ...her seferinde kovaladılar. Mezar nerede peki? Şu duvarın arkasında. Gelin bakın, çekilmeyin işçilerden. Nebanti İşte mezar taşı bu. Ne yazıyor üstünde? Pek de küçük harflerle yazılmış. Te bakayım, burada eski komutan yatıyor. Ona bağlı olup, atları artık bilinmeyenler kazdı bu mezarı. Bu taşı onlar diktiler. Bir kehanete göre komutan, bir zaman geçtikten sonra mezarından doğrulup, bu evde taraftarlarını başına toplayarak sömürgeyi yeniden ele geçirecektir. İman edip bekleyiniz.'' Evet. Onbaşı Buyurun efendim Şu beş on kuruşu al Dağıt şu zavallılara Eksik olmayın efendim pek sevinecekler Ben gidiyorum Allah'a ısmarladık Bir önce uzaklaşmalıyım buradan Rıhtıma varayım da gerisi kolay Bir kadar kendilerini mi götürmemi isteyecekler yoksa. Hayır. Hayır. Ne hızlı gidiyor. Rıhtıma vardı bile. Kayıkçının birini de konuşuyor. Çabuk. Ben hızlı koşuyorum. Sen bana yetişmene bak. Sen önce bana yetiş, sonra da ona yetişirsin. Hız amma kafa patlattın ne deminden biri. Geldik işte. Ha. Geldik ama kayık da rıhtından ayrıldı. Atlarız. Atlarsın. Baksana kayıkçıya for ediyor. Bağırsana bağda dursun. Dursun. ...benim sesim çıkmıyor sen bağır. Benim de çok tatlısım da. Ölmeyelim keselim artık. Keselim. Ee, şey. Nereden? Şu mezart taşının üstündeki yazıyı ilk kez gördüm okulurken. He. Ee? Hiç. Sadece o eski komutan gerçekten geri gelecek mi acaba diye merak ediyordum. Bana mı soruyorsun bunu? Sana soruyorum. Ekeme sorayım? Hava ne güzel bugün. Keşke biz de vaktinde yetişseydik şu kayağı. Keşke. Keşke yetişseydik. Ceza Sömürgesi oyunumuzu dinlediniz. Yazan Franz Kafka, Türkçesi Turan Oflazoğlu, radyoya uygulayan Ender Gürol, yöneten Zihni Küçümen, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar, yolcu Toron Karacaoğlu, subay Kemal Ergüvenç, onbaşı Oral Yonci, mahkum Necdet Yakın. Radyo tiyatrosu saatimiz sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Sayın dinleyiciler, şimdi Türk Pop Müziği sunuyoruz.